Odun kırıcıydı, adı İlyas'tı, yanaştım yanına, yüzünü astı. İşin nasıl dedim, bir küfür bastı, arkasından baltasını biledi, biledi, biledi, biledi. arkadaş dedim, dedi ne? Dedim sen bir vatandaşsın, dedi ne? Dedim kanunun var mı? Dedi çekil ben arkasından baltasını bile. Dedi onu sil. Dedim nasıl olur? Dedi öyle. Dedi vatan dedi sahipsizdi. Arkasından bauta söndü. Şarkılarla memleket tarihi grup yorumdan dinlediğimiz yayınlanmamış bir düzenlemeyle başladı. Topluluk, sözleri ve müziği aşık İhsani'ye ait baltayı seslendirdi. Sizleri 7 yıl öncesine götürdüm. 2010 yılının 12 Haziran günü İstanbul'da İnönü Stadyumunda tanık olduğum konserde yapılmış bir kayıttı bu. Grup yorumun Dillere Destan 25. Yıl Konseri. Balta, aşık İhsani'nin unutulmaz türküsü. Bugün bu büyük ozanın aramızdan ayrılışının 8. yılı. Az önce dinlediğimiz konserde dinleyiciler arasında bulunan bendiniz, Aşık İhsani'nin son anlarının şahidiyim. Şarkılarla memleket tarihinde bugün izninizle onun hikayesini anlatacağım. Bunu yaparken küçük bir yardım alacak mikrofonu Aşık İhsani'yi çok iyi tanıyan insanlardan birine uzatacağım. Sözü dolandırmayayım, sazı ihsani baba'ya bırakayım. 21 Nisan'dayız. Şarkılarla memleket tarihindeyiz. Açık Radyo'da haftanın son programı başladı. Günaydın. Bırakın şu karanlıktan beni çıkmak istiyorum. Yeni için eskileri vurup yıkmak istiyor Yeni için eskileri vurup yıkmak istiyor. İhsan yem dolu yara, günümü istemem kara. İhsan dolu yara, günümü istemem kara. Aya çıkıp yıldızlara, oradan bakmak istiyorum. Aya çıkıp yıldızlara, oradan bakmak istiyorum. İzmir bura kordon boyu Üç kişi bir tabuttayız Yıl 969 Yıl 969 Üç kişi bir tabuttayız Üç kişi bir tabuttayız Biz aşırız halkın sesi ne kaç ne de aziz Yaşasın şu demokrasi Yaşasın şu demokrasi Üç kişi bir tabuttayız Üç kişi bir tabuttayız Üç kişi bir tabuttayız Ne mek kardeşim uyan da ha uyan benim gid va tanışim uyan da ha uyan uyan aziz canım benim uyan aziz canım benim damardaki hanım benim dertli perişanım benim uyan da ha da uyan Dertli perişanım benim, uyan dağ dağ da uyan Uyan göngü yere indir, uyan göngü yere indir Kelgi toprağa bindir, bunlar senin görevindir Uyan dağ dağ da uyan Bunlar senin görevindir, uyan dağ dağ da uyan 8 yıl önce 17 Nisan Cuma akşamı ajanslara bir haber düştü. Aşık İhsani olarak tanınan Diyarbakırlı Ozan 79 yaşındaki İhsan Sırlıoğlu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sırlıoğlu evinde bir prodüksiyon şirketi tarafından bir belgeselle ilgili çekimler yapılırken aniden fenalaştı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Servisi'ne götürülen Aşık İhsani'nin aşırı heyecana bağlı yüksek tansiyon sonucu fenalaştığı bildirildi. Doktorların müdahalesiyle Aşık İhsani'nin tansiyonunu normale döndürüldü. Haberdeki olayın 3 tanığı vardı bir bendim. Onunla o gün bir prodüksiyon şirketi adına söyleşi yapmak üzere Diyarbakır'da bulunuyordum. Yılların hasretiydi bu. Aşık İhsani ile tanışmak, onunla bir söyleşi yapmak, eski kayıtlarını bir albümde toplamak. istediğimiz buydu. Ulaş Özdemir ile yola koyulmuş, kayıtlarını toparlamaya başlamıştık. Ulaş, yıllar önce Diyarbakır'da Ozan'ı bulmuş, onunla rol adına bir söyleşi yapmıştı. Benim gidişimin sebebi Etem Özgüven'in yapmış olduğu bir politik müzik belgeseli. Konuşurken aklımıza gelen ilk isimlerden biriydi Aşık İhsani. Özgüven'in asistanı, kameraman Ömer Öztürk'le birlikte 17 Nisan 2009 günü Diyarbakır'a hareket ettik. Hikaye tam da burada başlıyor. Tabalama bay düzen bas, taban uyanıyor taban, hele bir ayağa kalksın, durduramaz onu baban. Taban uyanıyor taban, taban uyanıyor taban, hele bir ayağa kalksın. Gel bir ayağa kalksın durduramaz onu aman, durduramaz onu zaman ayrı gayrıyı gayri yıkamaya çelik dişini sıkmaya Dünya sahip çıkmaya taban uyanıyor taban durduramaz onu baban taban uyanıyor taban taban uyanıyor taban hele bir ayağa kalsın hele bir ayağa kalsın durduramaz onu baba durduramaz onu baban. Durduramaz onu baban. Uzun uzun anlatmaya gerek yok aslında konuşmaya başladık. Bir yandan sorularımızı soruyor, merak ettiklerimizi öğreniyor. Diğer yandan karşımızda ilk günkü gibi dimdik duran bu büyük ozanı heyecanla izliyorduk. Anlattıkça anlatıyor. Yıl yıl ilerliyor, arada şiirleriyle sohbeti renklendiriyordu. Birden durdu, sustu. Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken sendeledi. Derhal yerimizden fırladık ve koluna girdik. Eliyle iyiyim ben gibisinden bir işaret yaptı ama iyi değildi. Hemen ambulans çağırdık, hastaneye kaldırdık sonrası uzun süren bir bekleme hali.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 billiyor nettiğini biliyor Yaşamak hırsıyla kendi çağını kalkan etmiş yüreğinin tahtını kendi düzeninin al bayrağını tepelere çekke çeket geliyor. kendi düzeninin al bayrağını tepelere çekte çeket elliyor Rol'dan netlikini biliyor biliyor 17-21 Nisan 2009 tarihleri arasında yaşadıklarımı Rol'da uzun uzun anlatmıştım Burada tekrarlamaya gerek yok Sazı Aşık İhsani'ye bırakmanın tam zamanı Türkülerin dinlerken mikrofonu onu en iyi tanıyan isimlerden birine Ulaş Özdemir'e uzatacağım Ulaş bize Büyük Ozan'ı anlatacak Şarkılarla memleket tarihi Aşık İhsani ile sürüyor Yeter bunca Uyumamız, kalkalım bir, bakalım bir deha deha Kara gündür, çıramızı Yakalım bir, bakalım bir deha deha Deha deha, Ahmet deha Mehmet deha, Ebo deha Deha deha, deha deha Deha deha, Aziz deha Nuri Deha, Haydar Deha, Deha, Deha. Aşık İhsani 20. yüzyıl halk ozanları içinde belki de fenomen diyeceğimiz bir isim. 20. yüzyıl aslında ozanlık tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü ses kayıt tarihinin ozanların dünyasına girmesi ve Aşık Veysel'den Mahzuni'ye, Davut Sulari'den işte İhsani'ye kadar sayısız halk ozanı sayısız plak üretti, çaldığı söyledi. Ve bunlar 20. yüzyılda özellikle 60'lardan itibaren popüler müziğe inanılmaz bir repertuar sundular. İhsani tabi 20. yüzyıl halk ozanları içinde sadece eserleriyle değil, yaşamıyla, yazdıklarıyla, Karakteriyle aslında biraz da fenomenleşti. Ben 1999 yılında İhsani ile Diyarbakır'daki evinde, Altın Kafesim dediği Diyarbakır'daki evinde bir söyleşi gerçekleştirmiştim. O zamanlar rol dergisi için halk ozanlarıyla, aşıklarıyla söyleşiler yapıyordum. Ve İhsani benim için çok önemli bir isimdi. Ve sonunda Diyarbakır'daki evinde yakaladım. 17. karısı Berivan'la birlikte yaşıyordu o dönemde. Tabi İhsani saatler boyunca bütün hayatını böyle bir film gibi ya da bir belgesel gibi anlattı. Yani çok heyecanlıydı. Yaşı ilerlemesine rağmen enerji doluydu ve bunu da karşısındakine böyle o anı tekrar tekrar yaşıyormuş gibi canlandırıyordu. Yani bu çok gerçekten etkileyiciydi benim açımdan ve e, hala bugün e, şeyi düşünürüm yani neden e, o gün bir kamerayla çekmedim ya da neden bir İhsani belgeseli hayattayken neden yapılmadı diye hep e, açıkçası hayıflanırım. E, biz 99'daki söyleşimiz yayınlandıktan sonra tabii e, yaklaşık 10 yıl sonra yani 2009 yılında e, İhsaniyi kaybettik. Ve o dönemler aslında ihsanin artık e, biraz da... E, köşesine çekildiği bir dönemdi. E, fakat dediğim gibi inanılmaz bir enerjisi vardı. E, şimdi İhsan'ın dünyasında benim için aslında e, elbette e, müzikleri çok önemli, çaldıkları, söyledikleri ama özellikle yazdıklarını e, biraz e, böyle ön plana çıkarmak isterim. E, ve bunların içinde özellikle de Ozan dolu Anadolu'yu. Çünkü Ozan Dolu Anadolu İhsan'ın kendi yaşadığı dönemde Anadolu'daki işte köy köy şehir şehir dolaşarak belki de adını o zamanlar duymakta çok zorlanacağımız Ozanları bir araya getirip onların şiir dünyasını, onların yaşadıklarını bir antoloji kitapta toplaması. Bu açıdan belki o dönemde işte adını duymayacağımız bir ibretiyi, ya da işte Anadolu'nun ucu bir köşesindeki bir başka ozanı o kitaptan öğrenme şansımız oldu. Aslında bir nevi etnografik gözlem yapıyordu ve bunu bir derleme, toplama kitabı, antolojiye çevirdi. Bu bence çok değerli ve anlamlı bir kitap. Fakat bunların yanında tabii ki Ağlı Dünyalar, Baktarla'nın taşına vur, ağanın başına gibi sayısız kitabı. Bugün halk ozanlarıyla ilgili işte popüler müzikle ilgili 20. yüzyılın e, müzik dünyasına dair, e, siyasi tarihe dair aslında araştırma yapacak herkes için inanılmaz bir kaynak. E, tabii İhsani'nin Gülüşah'la yaptığı, yaz, e, yaşadıkları ve bunun e, dönüştüğü kitaplar da çok değerli ve anlamlı. Bu açıdan İhsani aslında bize büyük bir külliyat bıraktı. Ve bu külliyatın içinde e, ister etnomüzikolojik araştırma yapsın, ister siyasi tarihi araştırsın, ister popüler e, müziği araştırsın. E, bu konulara meraklı kişiler için çok renkli, çok zengin, e, çok e, böyle özel bir malzeme olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da İhsani aslında her ne kadar bugün e, popüler dünyada ya da halk ozanlığı geleneği içinde çok da adı bir isim olmasa da e, bence bıraktıklarıyla tekrar tekrar üzerine konuşacağımız e, çok önemli bir isim ve dediğim gibi kanımca 20. yüzyıl halk ozanlığı geleneği içinde e, bir nevi fenomen diyebiliriz İhsaniye. Şimdi Aşık İhsani'den Bu Memleket Bizim türküsünü dinleyelim. Bu memleket Bunca emek bizim bizim hepsi bizim Yabancıya yer ne demek bizim bizim hepsi bizim Bizim bizim hepsi bizim bizim bizim herpsi bizim iş ğyan açlar bizim ya bana göçüler bizim Alınacak ölçüler bizim bizim bizim hepsi bizim. Bizim bizim hepsi bizim Bizim bizim hepsi bizim Kanatı çırpan akı kuşu bizim El ele bir oluşu bizim Dayanışı kurtuluşu bizim Bizim bizim hepsi bizim. Bizim bizim hepsi bizim. Bizim bizim hepsi. Bizim bizim hepsi. Bu memleket bizim 1976 yılında İskender Doğan tarafından da seslendirilmişti. Şarkı onu tanımamıza sebep olan Kan ve Gül 45'li'nin arka yüzünde yer alıyordu. Dinlemeye başladığımız hepsi bizim dönemin etkileyici düzenlemelerinden. Bu memleket bunca emek bu memleket bunca emek bizim bizim hepsi bizim bizim bizim hepsi bizim yabancıya yer ne demek yabancıya yer ne demek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 Danlara Var, hepsi bizim, bizim Aşık İhsani'yi sadece kavga ve mücadele şiirleriyle anmak olmaz Usta Aşık türkülerini de güzel söylerdi Şahla yaptığı kayıtlar ve ona hitaben söylediği türküler külliyatının güzelleri Sana bir köşk yapam beyaz mermerden Bakınca gözüksün köşke her yerden içini döşeyim kırmızı dürden Yeter ki sen evet Söyle Güllüşah Köşkünü beğendim Daha görmeden Gelin olup içer Sine girmeden Eve beynim beyni Sana vermeden Evet söyleyemem Olmaz ihsani Köşkün kapısında Aslanlar yatsın, bahçesinde güller Fidanlar bitsin, her gülün dalında Bir bülbül ötsün, yeter ki sen evet Söyle güllü şah Sabreyle efendim, gelecek o gün Yaptığın sarayda olacak düğün Fakat gel gelelim, ve lakin bugün Evet söyleyemem Olmaz İhsani Ayvaya vay ya ben neredi yemem Gönlümü sende var diye Ömrümce hep güzel sev. Çirkinlere yar diyemem Ömrümce hep güzel sevdiğim Çirkinlere yar diyemem O oh, daldan fındık kırdık yedik Dön, dön, döndün amma dön. Sarı gördüm kanadını sarı gördüm bugün benim mutlu günüm aradım yarı gördüm bugün benim mutlu günüm aradım yarı gördüm opa adam fındık kırdık yerdik edim Bugün 21 Nisan 2017, Aşık Eşrefi'nin aramızdan ayrılışının 8. yılı. Size onu anlatmaya çalıştım. Programı grup yorumundan dinlediğimiz baltayla açmıştım. Türkünün orijinal kaydı ile kapatıyorum. Sözleri müziği ve söylenişiyle sahiden balta etkisi yaratan bu türküyü dinlerken arkasından baltasını biledi dizesinin sonunda İhsani tarafından dillendirilen ve tüyleri diken diken eden bileme efektini ıskalamayın. Ulaşın anlattıklarının ete kemiğe bürünmüş hali bu. Sanatçının gücü tam da burada. Odun kırıcıydı. Adı İlyas'tı. Aştım yanına, yüzünü astı İşin nasıl dediğim bir küfür bastı Arkasından baltasını bilerdik Bileydik, bileydik, bileydik İşin nasıl dediğim bir küfür bastı Arkasından baltasını bilerdik Bile şibir şibir diyor Bana bak arkadaş dedin Dedi ne Dedin sen bir vatandaşsın Dedi ha, dediğim kanunun var dedi çekil be arkasından baltasını bilegi, bilegi, bilegi, bilegi. kanunun var dedi çekil be arkasından baltasını bilegi, bilegi. Dedim Amerikan dedi onu sil. Dedim nasıl olur dedi böyle bil. Dedim vatan dedi sahipsiz değil arkasından baltasını sunu bile. Bile bile Dedim vatan dedi sahipsiz değil arkasından balta bile. Dedim, Şarkılarla Memleket Tarihi bitti. Hafta sonu yokum ama pazartesi sabah 7 itibariyle mikrofon başında olacağım. Bendeniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce her zaman olduğu gibi barış dolu günler temennisinde bulunuyorum. Bir gün elbet gerçekleşecek bu. Hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan